Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum ve bütün müminlerin duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Allah bize yeter. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcı ve ne güzel vekildir. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Dönüş sanadır. Kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O hükmedendir. Haktır ve her şeyi açıklayandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi, doğru sözlü ve emin bir zattır. Her an ve her nefeste Allah'ın ilminin kapsadığı her şey sayısınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başkasına değil, dini sadece O'na mahsus kılarak ihlasla ibadet ederiz. Kafirler hoş görmese de. Allah'ın kelimeleri sayısınca La ilahe illallah, Allah'ın yarattıkları sayısınca La ilahe illallah, Arşının ağırlığınca la ilahe illallah. Göklerde bulunanlar sayısınca la ilahe illallah. Yine bunlar kadar daha la ilahe illallah. Bunlar kadar Allahu ekber. Bunların sayısı kadar Allah'a hamd olsun. Allah'tan bağışlanma dileyenlerin istiğfarları sayısınca estağfirullah. Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah. Estağfirullah. Allah'ı tesbih edenlerin tesbihleri sayısınca subhanallah. Allah'ı tesbih ederim. Subhanallah, Subhanallah. Allah'a hamd edenlerin hamdleri sayısınca Elhamdülillah, Allah'a hamd ederim. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Tekbir getirenlerin tekbirleri sayısınca Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah diyenlerin söyledikleri sayısınca La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah zikredenlerin zikri, gafillerin unuttukları zikir sayısınca Allah, Allah, Allah. Sen ebedisin ey baki olan, sen ebedisin ey baki olan, sen ebedisin ey baki olan. Sen hidayet verensin, sen haksın. Ondan başka hidayet verecek yoktur. Sen hidayet verensin, sen haksın. Ondan başka hidayet verecek yoktur. Sen hidayet verensin. Sen haksın. Ondan başka hidayet verecek yoktur. O, ilktir. Her şey yok olduktan sonra varlığı yine devam edecek olandır. Ayetleriyle zahir olan ve gizli olandır. O, her şeyi en iyi bilendir.